merhabalar ben gümüşgöze defne Hatay'dan depremin en fazla yıkım olduğu yerden e, sesleniyorum sizlere. Depremin ilk günlerinde gönüllülerin kurduğu bir aşevini sonradan çalıştırmaya başladık. Sağ olsunlar. Ellerindeki malzemelerle geldiler. Bizim ne yapacağımızı bilmez bir zamanımızda bize aş verdiler. Sonradan bunun ne kadar değerli olduğunu daha da iyi anladık. Çünkü hiç kimsenin bize el uzatmadığı, tamamen kendimizi yokluğun, hiçliğin içerisinde bulduğumuz bir zamanda bu arkadaşlarımız geldi, destek oldular. Sonrasında devletin çeşitli kademelerinden yardım geldi ama bu yardım gün geçtikçe kesildi. Zaman içerisinde şunu fark ettik, bize en fazla koyan yokluklarımız, yokluklarımız gün geçtik şartı. Şu şekliyle söyleyeyim size, bir şey düşünün, var, bir gün geliyor, yok. Bir huzurla kalktığınız, yattığınız, bir eviniz var, yok. Bir caddeniz var, yok. Komşunuz vardı, yok. Ve ne yapacağınızı bilmez halde do dolaşıyorsunuz. O anda yanınızda istediğiniz tek kişi bir yoldaşınız, bir arkadaşınız, konuşabileceğiniz bir kişi olur. Bu Aşevi aynı zamanda sadece Aşevi ve yemek verme dışında birbirimizin toplandığı bir alan, bir sosyalleşme alanı haline dönüştü. Aşevi'ni arkadaşlar kurdu ve biz sonra devam etmeye çalıştık ama bu öyle kolay olmuyor. Bunun için yardımseverlerin gerçekten... Ellerini taşın altına koymalarıyla oluyor. Çünkü bir şeyler bitmiyor. Biz burada bir defa ölmedik. Şunu söyleyebilirim aramızda herhalde e, burada keşke ölmedim diyen kimse yok. Çünkü her seferinde bir yokluğu bir yıkımı defalarca gördük. İlk önce tozlar oluştu. Asbestler oluştu. Yıkımı görüyorduk. Binayı görüyorduk. Sonra bina yok oldu. Tamamen bir boşluk. Boşluğun içerisinde de biz gene birbirimize ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaçta da şimdi sizlerden ihtiyaçlarımızı söyleyebilirim. Yani bir kere yaşamımızı idame ettirmek için artık bir istihdam sağlayabilecek bir kurum, bir oluşumun olmasını istiyoruz. Yeşillik, et ve türlerin hiçbir şekilde bulamıyoruz. Deprem bölgesinde çok fazla bodurluk görünmeye başladı. Geçen gün Tabipler Odası bunu yayınladı. Çok fazla bodurluk var ama bunu destekleyen kimse yok. Ne valilik e, ne de belediye çalışanları aşı evlerini istemiyor ama ev insanların girebildikleri ev yok. E, alışveriş yapabildikleri yer yok ve ceplerinde parası yok. O yüzden e, her türlü yardıma e, kesinlikle ihtiyacımız var. E, yardım diyorum e, çünkü bu yardım. Desteklemek biraz daha doğrulmak anlamına geliyor ama bizim e, şu anda gerçekten... Yardıma ihtiyacımız var. Aşevi'nin ilk başlarında, ilk kurulduğunda ben yoktum. Ee, i̇lk kurulduğunda gönüllerle beraber çalışan Neslihan arkadaşım var. Neslihan Aşkar. Merhaba, ben Neslihan Aşkar. Ben de sizlere hatay. Bu süreçte bize e, desteğini veren, e, desteğini esirgemeyen siz gönüllere çok teşekkür etmek istiyorum. E, fakat arkadaşımızın da söylediği gibi gerçekten e, ihtiyaçlarımız çok talep çok. Ee, şu an bizim e, biz gönüllü olarak mutfağımızı devam ettiriyoruz ama desteğinizi de bekliyoruz. E, maalesef insanlar sadece e, gıda vermekle olmuyor. E, birçoğumuz halen çadırlardayız. E, birçoğumuzun, e, arkadaşımızın da dediği gibi yine e, parasal anlamda e, iş desteği yok. ve e, Bu süreçte bize destek olursanız çok minnettar oluruz. Herkese teşekkürler. Şimdi biz burada beş kişiyiz. Yani bu beş aktif çalışan, bu beş çalışanın yanında gelenler, gidenler, değişenler olur. Yerel lezzetlere önem vermeye çalışıyoruz ama yerel lezzetlerle kalmıyor. Çoğunlukla e, yapabildiğimiz e, kuru fasulye, pilav, e, bezelye gibi e, yiyecekler oluyor. Ama dediğim gibi bunlar da e, bir dakikadan sonra yetersiz oluyor. E, çocukların e, gelişimi için... Ee, biz yetişkinleri bir kenara koyduk. Gerçekten çok ciddi anlamda Eksik. e, eksikliklerimiz var. Bunun yanında kaldığımız yerin e, çok da sağlıklı olduğunu düşünemem aşevi olarak. E, bu konuda yapılabilecek her türlü desteğe Destek. yardıma e, minneter oluruz. Bir yılımız kolay geçmedi, ama bu bir yıllık bir süreç değil. Ne kadar süreceğini bilmiyorum, ama bu sizlerle beraber olursa olabilir, olamazsa mecburen bir şekilde bitirmek zorunda kalacağız. Sen olarak da arkadaşlar, ben bunu eklemek isterim. Gerçekten burada ekmeye çok ihtiyaç var. Bakın bugün ekmek 8 lira ve alım gücü yok. Gerçekten yok. En büyük temennimiz vereceğimiz Sizlerin desteği. Teşekkürler.